الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين الحمد لله القائل في محكم التنزيل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين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 Selefi Salih'in ahlakı derslerine devam ediyoruz. Bu da Selefi Salih'in kitabının 11 ve sonuncu aslıydır. Bugün onbeşinci dersteyiz. Selef ahlakından biz ka kaç paragraf okuduk? Bugün örnek olarak müellif Selef ahlakından başlıyor örnek vermeye. Yine devam ediyor. Paragraf paragraf onları inşallah açıklarız. Dedik ki ahlak çok önemlidir. Ahlak itikattan ayrılmaz. İtikatta ahlaktan ayrılmaz. Ahlaksız itikat kimse kabul etmez. Itikatta ahlaksız o da olmaz. Kisi birbirine nedir? Bağlıdır. Etten dırnak gibidir. Sekizden dokuz gibidir. Birbirinden ayrılmaz. Onun için peygamberlerin görevleri sadece tebliğ değil. Tebliğ ve yaşamak. Delil de Allah subhanehu ve teala diyor, sizin için en güzel örnek Resulullah'tır. Demek ki getirdiği Risale'yi canlandırıyor, bize örnek oluyor. Örnek her zaman fiilde verilir, kavulde verilmez. Kav kavulde de verilirse ama asas nedir? Fiildedir. Örnek. Örnek nedir? Gözden göreceksin. Evet. Hem Resulullah bizim için örnektir hem de Resulullah'ın toplumu bizim için örnektir. İşte biz de onların ahlakını öğreniyoruz. Selefi Salihin kitabın öncesinde açıkladığımız gibi kimlerdir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem telebelerinin toplumudur. Yani ashab-ı kiramdır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yetiştirdi Ademze'ye. Eliden yetiştirdi bunları. Nübuvvet ahlakını onlara yansıttı Ondan sonra not verdi olara. Teker teker her sahabe hata yaparça not veriyordu ona. Not verdi olara ondan sonra Allah Teala o notu da onayladı. Muhammedun Resulullah ve'l-lezina ma'ahu Muhammed Resulullah'ın elçisidir. Onunla olan ashabıdır. Bakara suresinde de Allah Teala diyor, ehli kitap İmanı iddia edemezler illa sizin gibi iman etmeseler. Bim, e, e, en yu'minu bi mithlimâ a'mentum bihi. Sizin gibi iman etseler o zaman kabul olunurlar. Allah indinde. Demek ki ashab-ı kiram nedir? Toplumun örneğidir. Bizim örneğimizdir. Dört imamda Oların uzantısıdır. Biz de mecburuz dört imamın bu pakette ahlakına, itikadına uyduğumuz gibi ahlak paketine de uyarız. Onun için ahlak arkadaşlar çok önemlidir. Yani bir kuş nasıl bir kanatla, tek kanatla uçamaz? Çift kanat lazım. Bir mümin de ne yer üzerinde örnek olur, ne ahirette Allah onu kabul eder tek kanatlı olsun. Akide bir kanatıdır. Ahlak ikinci kanattır. Ben tevhidi en iyi şekilde bilim. Aynen şeriatin ahlakı bende olmasa kurtarma. Her kisi birden olacaktır. Cennet, cennete girmenin şartlarından kişi bir arada olacaktır. Onun için Allah subhanehu ve teala müminleri, sadikleri, ehli cenneti vasfederken kitapta sifatlarını veriyor. Sifatları da nelerdir? İşte Furkan Surasında müminlerin sifatı nelerdir? İşte namazları, niyazları, iyi ahlakları ve hadislerde de geçiyor. Ahlak çok önemlidir arkadaşlar. Onun için biz ahlaka çok önem vereceğiz. Hücün Selefi Salihinin ahlakında en önemli meselelerden bir mesele var. Yine Eyyub kardeş okuyacak bize inşallah. Biz de onu açıklayacağız. Metinini, kitabını okuyacak da biz açıklayacağız. Buyurun. Selefi Salihinin, eğer-i sünnet vel cemaatin bazı ahlaki özellikleri, ilim ve amelde ihlaslı olup riyadan korkarlar. Çünkü ibadetlerini Allah-u Teala'ya has kılarlar, sadece ona ibadet ederler ve ona hiçbir varlığı ortak koşmazlar. Niyetlerini şirk şaibelerinden, riya ve nefsi uyma kirlerinden arındırarak sadece allah Teala için yaparlar. Çünkü ibadet ve itaate yalnızca Allah-u Teala layıktır. İbadetin allah Teala'ya has kılınması, ancak iki önemli şartın yerine gelmesiyle mümkün olur. 1- Amelin sadece Allah rızası için yapılması, yani niyette ihlas. 2- Amelin Allah'ın koyduğu şerate, yani dine uygun olması. allah Teala hem sözde hem de fiillerde ihlaslı olunmasını emretmiş, riya ve şirke karşı da uyarmıştır. Nitekim şöyle buyurmaktadır. Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı sarılıp ibadetlerini yalnız onun için yapanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler. Ve Allah müminlere yakında büyük mükafat verecektir. Diğer bir ayette halbuki onlara ancak ibadeti yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namazı ikame etmeleri ve zekatı vermeleri emrolunmuştur. Sağlam dinde budur. Evet. Şimdi arkadaşlar bu pakette ne var? Ne anladık burada? Ne üzerine konuşuyor? İhlas. Bu paket ihlas üzerinedir. Yani bir sayfadır. Burada önce diyor elimlerinde, amellerinde selef ihlas yaparmış. Demek ki ihlas paketidir. İhlas paketi olmasa olmazlardandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İnnemel a'malu bin niyet ameller niyete göredir. Kimin ameli, niyeti Allah için ise kabul olunur. Allah için değilse reddolunur. olunur. Niyetin neyse o. İhlas o kadar önemlidir ki en güzel emeli, Allah'ın emrettiği emeli yerine getir Allah için değilse ne yazar terazide? Sıfır yazar. İhlas çok önemlidir. Her şeyin başıdır. Onun için bütün selef alimleri, özellikle hadisçiler bizzat, hadis kitaplarını bu hadisten açardılar. Hazreti Ümer'den rivayet olan, sahih hadisten, اِنَّمَا bin بِالنِّيَّتِ Emeller niyete göredir. Niyetin neyse o. Bazen yüzde yüz Resulullah'ın yaptığı, emrettiği, teşvik ettiği ameli yapıyorsun, Terazide sıfır yazıyor çünkü İhlas'ın Allah içi değil Şirk koşmuşsun için Bazen de Resulullah'ın nehyettiği Yani emretmediği Ameli yapıyorsun ama terazide Yazıyor. Halbuki yazması, yazmaması Lazım. Neden? Çünkü Bir ameli Resulullah Emretmemişse yazmaz terazide bir şey. Ama neden kurtarıyor o? Bilmiyor. Zannediyor bu. Dindir. Yapıyor. Allah rızası içeri yapıyor. Kurtarıyor. Ama her zaman kurtarmaz. Maksat nedir? İhlas önemli meselelerdedir. Her çeşit ihlası bilmesi lazım. İhlası bilmesek hiçbir şey biz bilmiyoruz. Ondan dolayı selef alimlerinden birisi diyor ki, arzu ederdim ki alimlerin birçoğu işlerini bırakışlar sadece oturup kürsüde insanlara İhlası anlatsınlar. Gece gündüz ihlas nedir? Bunları insanlara anlatsınlar, yerleştirsiler. Çünkü ihlas nedir dedik? En önemli meselelerden birisidir. İhlas olmasa hiçbir amel kabul olmaz. Eydir bu ihlas bu kadar önemliyse biz de bilmemiz lazım. Yani namazdan önce çocuğa biz ne öğretiriz? İhlas nedir? Öğretmemiz lazım. Çocuğa anlatırız, sen benim için namaz kıldın, babamı babanı yani hocanı razı etmek için değil Allah için. Ben olmasam Allah seni görüyor. Bunu öğreteceğiz çocuğa. İhlası öğretmemiz çok önemlidir. Çünkü bunu öğretmesen, para, kıl para veririm, kıl hediye alırım, çocuk seni gördü dört dördlük yapar. Ama bunu kanaatten yapmaz. Ama sen çocuğu ilk önden, ilk önceden öğretsen Allah içi yapıyorsun. Benim görevim sadece kendimi kurtarayım. Çünkü ben senden mesulümse niyet yetiştireyim diye yapıyorum bir iş. Çocuk ne yapar? Ben olmasam da oğlum Rabbin var başında. Bunu işlettikten sonra çocuğa artık ne olur çocuk? İhlası öğrenir. Öğrense artık korkma çocuğum senden. Onun için ihlas arkadaşlar çok önemli. Şimdi evet biz hepimiz diyoruz ihlas tamam da ihlas biz Allah için yapıyoruz bunu. Ama düşmanımız o kadar sinsidir, o kadar içimi var bizi yoldan çıkartabilir. Yani en uzman alemi yoldan çıkartabilir. Onun için şimdi alimlerin sözlerine gelebiliriz ama kısacası selef aleminin birisi diyor ki ben beni hiçbir şey yormadı ihlas gibi. İhlas mücadele. Yordum beni. Her şeyi Allah rızası hiç yapabilirim. miyim? İhlas yorul, beni. Çünkü nedir? Şeytanın baş önemli meselesi. İhlası bolsa, git sabaha kadar namaz kıl. Şeytan için seni kendisi seni gece uyutur, Ka namaz kıl. Ama içini boşaltmış o namaz. Allahçı yapmıyorsun. Kul. Hem de sen, senden emin olur. Avuşturmuş seni sen cennetliksin. Halbuki cehennete getirmiyoruz. Amelin terazide kabul olmaz. Onun için ihlas çok önemli meselelerdendir. İhlası anlamak için önce ihlas nedir? Terimde ihlas kelimesi halastan alınmış. Yani halas kurtarmaktan alınmıştır. Bitti halas. Anlatabildim mi? Yani halis. Süzülmüş. İhlas nedir? Süzülmüş. Neden halas olmuş, kurtarmış? Şaibelerden. Yani bir balı süssen ne olur? Süzme balı olur. Bezde ne kalır? İstemediğin saf balın haricindekiler bezde kalır. Saf bal ne oldu? İşte bu ihlastır. Bu terimde. Terimce Arapçada ihlas budur, süzülmüş. Yani saf net. Aidir lügatte e, bu lügattedir terim şeyde lügatte ve ter, şey olarak dil babından. Aidir terimde istilah-ı şer'ide ihlas nedir? i̇stilah şer'ide bir kul Allah'ın emirlerini sadık olarak sadece Allah için yapması. Bak Allah'ın emirlerini, bu terim nedir? Halimlerin kurduğu terimdir. Allah'ın emirlerini sadik olarak Allah için yapması lazım. Yani Allah'ın emirlerini yerine getireceksin. Emri değilse kendinden Allah'a gidiyorsan kabul olmaz. Allah demişse sana bunu yap, bunu yapma. Oları sadece Allah emrettiği için hiç kimseyi ortak koşmadan, gösteri yapmadan, insanları katmadan sadece Allah için yapmak bu ihlastır. Şimdi bu kolaydır değil mi? Ama güncel hayatımıza geçsek bundan zor şey yoktur. En zor şeylerden birisi nedir? İhlastır. İşte en büyük alemin dediği gibi ihlas beni yordu dedi. Hiçbir şey ihlas gibi beni yormadı dedi. İhlas nedir? Çok önemli meseledir. İnsanı neden yorar? Çünkü şeytanın he? şeytanın en büyük düşmanı ihlastır. İhlas elde oldu, tıkır tıkır cerisi gelir. Ama ihlası bozdu, seni kendisi öğretir iyi amellere. Çünkü içini boşaltmış, faydası yoktu. Ondan dolayı Allah subhanehu ve teala Beyyine sırasında ne diyor? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُدِّينَ <الدِّن> olundular Neye? Sadece buna emrolundular. Allah'a ibadet etsiler. مُخْلِص۪ينَ لَهُدِّينَ <الدِّن> İhlasları dinlerine muhlis osular allah Teala için. Muhlusun, cem-i ihlastır. Muhlis olsular. Halis olsular, İhlastan dinlerine ve Allah için yapsınlar. Bütün peygamberler de buniden emir olundu. Peygamberlere gelen emir kullara da gelmiştir. Bir diğer ayette ise de illellezine tabu ve ıslahu ve'tasmû ve'tasmû billahi ve ihlisu din dinihum lillah. Burada da diyor ki, tövbe edenler, cünah işlenerden bahsediyor. Kim tövbe etti? Allah'a sımsıkı sarıldı ve dininde muhlus oldu. Yani dinini canlandırırken sadece Allah için canlandırdı. Riyadan, ortaktan nedir? Haritçi. Evet, bu ihlasıdır arkadaşlar. Evet biz de ya yapıyoruz ibadetlerimizi yapıyoruz namaz kılıyoruz sakal bırakıyoruz kılıp kıyafetimize riayet ediyoruz, ehli beytimize riayet ediyoruz. Ama dedikçe düşmanımız bizi böyle bırakmaz. Ne yapar içini boşaltır. Şimdi her çeşit gözün önünde koysun güncel hayatını. Baksın nerede hep böyle iğras Allah rızası hiç gidiyor yoksa nefis var işin içinde. Gösteri var, riya var, şirk var, ortak var. Hepimiz bu mayına basmak zorundayız. Çünkü basmasaydı melek olurduk. Aynen günah gibi. Her ibni Adam günah işlemek zorundadır. Ama kim hayırlıdır? Ha? Tövbe edendir. Yani günahını bilir, tövbe eder. Biz de ihlasta yenilsek şeytana ama ne yapacağız? Her çeşinin nefsi kabarır bir meselede ama ne yapacağız? Direkt ihlasımızı Allah'a çevireceğiz. Nefsimizi riyadan kurtaracağız. Şimdi ihlası anlamak için bu tanımını bir de selef alimlerinin göz atarın. Ne demişler e, ihlas hakkında? Şimdi selef alimlerinde de bir kısmı bu konuda eğitim konusunda şeytanla mücadele konusunda uzmandır. Her alim de bir şeyde uzmandır. Bunlar da zühd, takva, babında, eğitimde nediler? Muhlistdiler. Buların da bir başında, bunların da imamlarından birisi, tabi'in imamlarından Sehel İbni Abdillahettusteri Rahimehullahu Teala büyük, selef alimlerinden ve ihlasten meşhur olan alimlerdendi. Diyor ki, Arapçaları okumayacağım çünkü zaman yetmez. Konu uzundur. Diyor ki: "Akıller, akli selimler, yani alimler ve akil adamlar." Dür İhlas surasına baktılar. İhlas surası, "Kul hüvallahu ehad." Surasına baktılar, tedebbür ettiler. Oradan şunu anladılar. Adem oğlunun, insan oğlunun bütün hareketi durması, cizlisi eşkeri, mizahı, nefsi, havası, dünyası, he? hepsi Allah için olmasıdır. İhlas surasından bunu anlıyor. Her şeyi Allah için. Nefes alması da Allah içindir. Yemek yemesi de Allah içindir. Bunu yerine getirdin, sen muhlus İşte bu ayeti de okuyor inne salati ve nusuki ve mihyayy ve mamati lillahi rabbil alamin diye olarak benim namazım nusukum mamati mihyayy yaşamam ve ölümüm de kim içindir rabbil alamin olan Allah içindir bütününü Allah'a gönderdin dedi ki ihlas İhlas dedik nedir? Saf. Onun için Allah subhanehu ve teala kul huvallah suresine İhlas surası demiştir. Neden? Çünkü konu bunu gerektirir. Kul huvallah Müşrikler geldiler. Ey Muhammed senin Rabbin kimdir? Vasfet bize. Bu sure indi. Noktayı koydu. Onun için Resulullah ta'yüz vermedi şirk meselesinde. Kul huvallah Diye olarak Allah birdir. Eşi dengi yoktur. Misli, nidi hiçbir şey yoktur. Allahu Samat. O Samattır. Samat nedir? Tabii Samat efendidir. Arapça terimde geliyor. Seyyittir, efendidir. Nasıl? Her çeşit onu ihtiyacını sadece o giderir. Yani bir Binlerce insan gelmişler, açlarından ölüyorlar, bir tane nağzına bakırlar. O konuştuğunda her şey rüsler. Buna sanat derler. Yani o konuştuğu her şey süsmesi lazım. Her çeşitin ona ihtiyacı var. Lem yelit ve lem yulet. Ne o doğar ne doğurulmuştur. Yani eşi emseli olmayan ne doğar ne doğur. Bir tane doksa doğrulsa eşi emseli olmaz. Demek ki ondan benzeyenleri var yüttürüler ama Allah böyle değil neden bunu söyledi arablara Çünkü oların akıllarına göre bugün de insanoğlu böyledir aklına göre Allah Teala muhatabet ediyor bu Valem yakunle <gülüyor> hukuın hiç ona denk bulamazsınız hiç olmaz da tehdi Ka yani meydan okumak kıyamata kadar da var hiç kimse ona denk bulamazsın onun için burada noktayı koydu. Araplar dediler artık bu Muhammed'le anlaşamayız. Bu sureyi sonra. Apaçık yolları siyah beyaza çevirdi. Onun için Allah Teala bu surene ne dedi? İhlas. Saf, net budur mesele. Tevil kabul etmez, muhkemdir. Evet, İhlas budur. İşte bu mübarek alemde tüsteri diyor ki, İhlas suresini okuduk, anladıkça her şeyimiz A'dan zeya ne olması lazım? Allah için olması lazım. Sonra diyor ki, aynen Abdullah Düstri, ha soruyorlar ondan, diyorlar ki nefsin, nefsi, nefse en ağır şey, en şiddetli şey nedir nefs için? Diyor ki, ihlastır. Nefis için en ağır şey ihlastır. Neden? Neden? Çünkü nefsin ihlastan hiçbir çıkarı yoktur. Yani ihlas nefsin tam zıddıdır. Şimdi nefis ne ister? Göstersin, hoşnut olan kelimeleri duysun, görüntü yapsın. Ama ihlas ne yapıyor? İhlas yaptığında nefissin hiçbir şey kalmaz. Onun için diyor ki, ihlas olduğu yerde nefis ne olur hiçbir şey kalmaz. Nefis nedir? Şeytanın aletidir. Şeytanın tek giriş noktasıdır. Onu tutacak, kapatacak, şeytan bize giriş yapamaz. Onun için ihlas hakiki olduğunda şeytan bir kula giriş yapamaz. Sonra İz-i İbni Abdüsselam, meşhur, büyük mucahit alimlerdendir. İhlas diyor ki bir kul, mücellef kul, Müslüman kul, Allah için, bütün itaatlerini sadece Allah için yapsın. Hiç kimseden bir ta'zim ölmek, yen saygı yen manfaat yen dunyavi zereri gidermek beklememektir bunu yaptım nedir? İhlas'tır şimdi arkadaşlar ben bunları okudukça belki Türkcesi düzgün olmuyor direkt Arapça önümde direkt tercüme ediyorum ben Türkcem de yetersizdir ama her bunları okudukça lütfen kendini test et. Yani biz neredeyiz? Bütün amellerimiz bugüne kadar ne kadar ihlastır Allah için, ne kadar gösterişiz, evet olabilir bir kul gösteriş yapmaz. Ama şeytan gelir yer değiştirir arkadaşlar. Şeytan gelir der. Anlamadan çaktırmadan işletir. Sufyan-ı Sevri Sauri tabiilerde imamdır imamların da imamıdır Dür ki me alet tu şey en eşedde aley ya min nyeti inne kalle bu aleydür niyetimden niyet nedir İhlas meselesidir en zorluk niyetimde tektim her zaman değişiliyor üzerime. şimdi ben Allah için bir ameli yapıyorum ama sabit kalamıyorum Aynen ihlas üzerine kalamıyorum. Çok hızlı dönüyor üzerime diyor. Onun için diyor ben en zorluk burada çektim. Ne de çektim? İhlasını R'ye oturtmakta. Yani ihlası R'ye oturtmak için oturttun raya. yak gitmez. R'ye tutacaksın onu. Mücadele edeceksin. Nereye kadar? Çene kapanana kadar kadar. Budur. Zordur. Cennet yolu kolay değil arkadaşlar. Ama bizi raydan ne çıkartıyor? İhlasımızı raydan ne alıyor? Düşmanımız. Biz düşmanımızın püf noktasını bilsek inancı, ihlası serbest bırakırız. İşte püf noktası nedir? Her şey Allah için olacaktır. Bütün şeyi nefsi kapatacak. Evet. Bir diğeri alimlerden diyor ki İhlas diyor, amelleri kulların gözetiminden kurtarmaktır. Yani onları hesaba katmamaktır. İhlas budur. Ben namaz kılıyorum, ben sakal koydum, ben alışveriş ediyorum, ben insanlardan soruşuyorum, ben davet yapıyorum. Bunları insanların gözünden kurtarmaktır. Yani bunları hesaba katmayacaksın. Sanki insanlar seni görmüyor. Sadece Allah seni görüyor diye amel yapacaksın. Ama insanları kattın ortaya şeytan ciri yaptı seni. Evet, işte İmam Harawi de bu da meşhurdur. Hatta İbn al-Qayyim'nin kitabını şerh ediyor. Madarjil Madarjis Salihin kitabında şerh ediyor bunun kitabını. Diyor iklas. Amelleri bütün şaibelerden süzmektir. Aynen dedikçe balı türbene koyuyorsun saf bal çıkıyor. İçinde pütürler ne oluyor? Türbende kalıyor. Amelleri de bütün şaibelerden insanların riya, gösteriş, nefis, kibir, desiler ne yapacaksın? süzeceksin? Ne için süzeceksin? Sadece Allah için olacak. Ortak Koşulmayacaktır. Çünkü Allah tektir şeriki yoktur. Emeli de ister sadece onu olsun. İhlasla ilgili çok kavulleri var arkadaşlar. Bunları sayısak dersimiz burada biter. Ama biz diyoruz ihlasla ilgili bütün konuları bu bir saatin içinde toparlayalım. İhlas demekçi nedir? Önemli meseledir. İhlasın yeri nerededir? Elimizdedir, ayağımızdadır, gözümüzdedir, kulağımızdadır, dilimizdedir. Nerededir yeri? Kalptedir. İhlas kalptedir. Kalp düzelse her yer ne olur düzelir. Aynen hadiste geçtiği gibi kalp bir parça ettir. O ıslah olsun Resulullah diyor bütün beden ıslah olur. Onun için biz kalbimizi ıslah ederim. İhlas kalpte otursa bütün azalar ne olur? Tıkır tıkır işler. Eyidir iman nedir? kalptedir. Demek ki imanla niflas nedir birbirinden ayrılmaz. Eydir imanın teri, tanımı nedir ehli sünnette dedik. İmanın tanımı kalpte itikattır, dilden ikrardır, azalarla ameldir. İtaatlerle artar, maasiyetlerle bu iman azalır. Bu imanın tanımıdır. Eydir ihlas nedir demek ki İhlas kalbin emelidir ve azaların ameli de buna dahildir. Demek ki ihlas hem itikatta olur, hem dilde olur, hem gösterişte azaların emellerinde olur. Her şey Allah için olacaktır. Aynen ibadeti bir tane dedik yapsa Allah için cennete gider. Aynen ibadeti bir tane Allah için yaptı ama bir taneyi de ortak koştu ona ne olur? O taşa gider. Demek ki ihlas ne yapıyor? Yönleri belirtiyor. Amel kendisi değil. Yani iman dedik ki hem kalptedir, hem dildedir, hem azalardadır. Ama ihlas ne yapar? Bunu hakikasını ortaya çıkartır. Onun için arkadaşlar biz ihlasa sarılacağız. İhlas çünkü kalbin neyidir? Amelidir. Kalbin ameli de önemlidir. İhlasın Yeri kalptir. İhlas kalp amelidir. Bu ıslah olsa yansıdır nereye? Diline, bedenine. Bunu ıslah edeceğiz. Kalbin ameli çok önemli meseledir. Kalbin de görünüşü, dili insanlar bilir. Ama kalbi kimse bilemez. Allah tam başka. Bir kul bilir, bir de Allah bilir. Üçüncüsü yoktur. Hiç kimse bilmez bir insanın kalbinde ne var. Allah da senin arandadır. Onun için ıslah edeceğiz bunu. Ben sana diyemem. Onun için İslam'da zahire hükmederiz. Batınlar, kalpler Allah'a yöneldirmiş. Onun için Usame radıyallahu anh'ı o müşriki öldürürken kılıncını altında, kılıcını kaldırdı öldürsün. O da Usame'yi Usame indirdi. Resulullah'a haber geldi. Dedi niye öldürdün onu? Dedi o kılıçtan korktu beletçin kurtarsın. Bundan önce ben öldürecektir. Dedi ne bilirsin belki o aslında teslim oldu Allah'a. Sen kalbini açtın baktın mı kalbinde ne var? Gördük. Kalp Allah'tan kulunu alır biz zahire uçmadırız. Onun için kalbi düzeltmemiz lazım arkadaşlar. Eyidir ihlasın dinde yeri nedir? Dedik nedir ihlas? Dinin hakikati özü ihlastır. Olması olmazdır. Hatta dine geldin. Allah için İslam dinine girmezsen sen Müslüman olarak kabul olmazsın. Evet. Müslümanların yanında sen Hristiyan kurtarırsın. Ama Allah yanında kurtarmazsın. Bunların da adı neydir? Medine'de Müslümanlar haçim oldular. Münafıktılar. Münafıklar da derkil esfeli minen nar. Cehennemin dibindediler. Neden? çünkü aldatıyorlar. İşte ayette de geçtiği gibi ve umiru bütün peygamberlerin ihlasla dir davetidir. İlla li ya'budullaha mukhlisin lehu'd-din hanif dümdüz. Allah için her şey olacaktır. Din ibadat hepsi Allah için olacaktır. Bütün peygamberlerin davetidir. Dinin neydir? İhlas özüdür. Bir ayette de Elledi halaka's semawati semawati ve'l arda elleti halaka'l mevta ve'l hayata li yebluwakum eyyukum ahsanu amela ve huvel Allah Teala ki ölümü hayatı ölümü yarattı. Ne için? imtihan etsin sizi? İmtihan nedir? İmtihanda baksın hanginiz iyi amel yaparsınız? Ehsenu amele. Hanginiz iyi amel sahibisiniz? İşte sordular Fudayl İbni Uyaz. Fudayl İbni Uyaz tabiilerin imamıydır. İbadatta bir numaraydır. Buna sordular dediler Ehsenukum amele nedir? Hangi amellerimiz en iyidir? Dedi amel Allah için halis olsa Allah için halis olsa ama Allah'ın emrettiği olmasa bu amel değil. Amel Allah'ın emrettiği bolsa olsa halis olmasa bu da kabul olunmaz. Ahsenu amel kimdir? Hem Allah'ın emrettiği gibidir hem de Allah içindir. Halisene Allah içindir. Bu işte ayetin anlamı budur dedi. Bu da nedir? Kim yapar bunu? Allah'tan korkanlar. Allah'tan korkmak nedir? Allah'ın azamatından korkuyorsun. Allah'tan korktuğun için Allah'ı emirlerine birebir uyarsın. İçtiad kapısını kapatırsın. Aynen her zaman dediğimiz gibi bu hayat bizim için bir mayın tarlasıdır. Mayın tarlasında hiç ihtaat eder miyiz? Elimizi kolumuzu salar mıyız? Bir kılavuzu bulduk, onun eteğine sarılırız. Sağ dese sar, sağ dese sar. Otur dese, kalk dese, kalkarız. İşte bu hayat mayın tarlasıdır. Kılavuzumuz da Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi cennete götürür, mayın tarlasından. Ona bir bir uyacağız. İşte ihlas budur. Takva da budur. Bire bir uyacaksın. Onun için Allah subhanehu ve teala ne diyor? Fudayl. Devam ediyor tabi. İnnemâ yetekabbelullâhu ve Allah'a minal muttakîn. Allah muttakilerden ameli kabul eder. Sen Allah'ı görmüyorsan Allah Subhanahu ve Teala seni görüyor. Böyle ibadet edeceksin. Evet, ondan dolayı arkadaşlar ihlasın menzilesi, mecaneti dinde nedir en önemlidir. İhlas olmasa senin dininde yoktur, amelin de yoktur, ibadetin de yoktur. Terazın dağlar gibi amel getir. İhlas yok tartılmaz. İşte şey ee, Kehf surasında قُلْ هَلْ bil بِالْأَخْسَر۪ينَ amala." Size haber vereyim mi? Amelleri boşa giden kimlerdir? Onlar için zannediyorlar güzel amel yapıyorlar ama ihlas yoktur Allah için saf. Allah için değil halisene Allah için değil. Amelleri kabul olunmaz. Boşa çıkar. Evet. İhlas o kadar önemlidir. Kıyamet gününde hesapta bakarsın, alimler diyorlar o hesap zamanında günahın çok olmuştur. Ama ihlasın azı bile çok günahı silir götürür. Bir meseleyi ihlastan yaptın, o Allah indinde yüzde yüz yazılır. Yüzde yüz yazılan Allah indinde kabul olunur. Kabul olunan her şeye toğyan eder. Yok eder siler özün. Burada da alimler şu hadise delalet getiriyorlar. Ab, Abdullah İbni Ümrü ki, hadis uzundur, Arapçasını okumayacağım. Diyor ki, kıyamet gününde Allah Subhanahu ve teala bir adamı getirir, bir kulu. Peygamber diyor, benim ümmetimden bir kulu getirir. İnsanların bütün Ar arasat gününde bilirsiniz her çeşin önünde mahçemeye çıkacak. Hazret Adem'in kıyamet gününe kadar teker teker her çeş birbirinin hesabını görmek zorundadır. Bütün insanların içinde cetir kıyamet gününde emellerini sarar gözünün önünde 919 sicil defteri var. Bu sicil defterlerini sarar Melekler alâmet-i el Gözün yet, bittiği kadar siciller uzundur. Bu nedir? Amel defterindir gelmiş. Sonra Allah Teala kulunu çağırır yanına. Diğer bu sicilleri görüyorsun. Bunlardan hiçbirisini inkar etme şeyin var mı? Cücün var mı? O da sicillere bakar. Diğer bunun da inkar etme gücün var mı? Hepsine bak. Meleklerim, hafaza melekleri sana zulmetmiş. Yoksa olduklarını yazmışlar. O da bakar, diğer La ya Rabbi. Yok ya Rabbi. Ne inkar edebilirim? Hepsi haktır. Diğer hiçbir hakkın var mı? Mağziretin var mı? Bu durumdan sen kurtarırsın. Adam diyor Çöker, büzülür. Yani mücadele yapamaz, alışveriş yapamaz. Çünkü bütün günahlar önündedir. Yok ya Rabbi diyor, hiçbir şeyim yoktur. Allah Teala diyor orada ona, Bele, muhakkak senin bir şeyin var diyor. Bütün zulmü oğramazsın sen. Yanımızda bir hasenen var senin. O hasene seni zulmü uğratmaz Çıkartın bir pıtaka bir kert çıkartın onun için. O kerte, bak yanında bir kert varsa. O kerte yazılmış, "Aşhedu Allah, ilah illa Allah, ve anna Muhammed ar Rasulullah." Onu çıkartın, bunu söylemiş, inanarak. İçinde de amel etmiştir. Yok bir günde bizim tağutlar da var "Aşhedu Allah, ilah illa Allah" diyorlar. Bu yazmaz tabi. İnanarak söyleyeceksin. İçinini de gereğini de yapacaksın. Çıkartılar o kartı, halisene demiş onu ve gereğini getirmiş. Diyar ya Rabbi, bu küçük kart, bu 99 sicilin, bu gözün sonuna kadar he? ne yapar bu bu kart bunun yanında? Koyun diğer kartı bir terazinin o bir tarafına, kart ağır basar. İşte Rabbim diyor, senin yanın bu hasenetin var. Allah indinde hiçbir kul zulma uğramaz. Hadis sahihdir, Tirmizi rivayet ediyor. Ve diğer sünnetlerde de var. Bu bu hadisi meşhurdur alimlerin yanında. Onun için bakın ihlasla den cennete gider. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim la ilahe illallah dese muhlisan İhlasla La İlahi cennete gider. İşte bu hadis onda cennete gitmenin açıklamasını gösteriyor. Ama muhlisin Allah rızası için diyeceksin inanarak ve cereyini yerine getirerek. Bir günde, Abu Ebu Hureyre radıyallahu anhü'den bir rivayet diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur dedi. Dedi ki Beyneme Bir gün dedi bir köpek dolaşıyor susuzdan ölecektir susuzdan hava sıcak ölecektir bir kadın da bagiye yani kötü bir kadın beni İsrail'den bu köpeği böyle görer ona su verir acır ona ona su verir Allah Subhanehu ve Teala o kadını affeder. Neden? Bu amelinden dolayı. Bunu da Bukhari Müslüm'de rivayet alıyor. Şimdi burada alimler diyorlar ki Allah subhanehu ve teala affeder ama tabi şeriatin diğer asaslarıyla diğer ölçüleriyle diğer olması olmazlarıyla genel anlamında bu türlü hadisler teç başına anlaşılmaz. Ölçüler altında anlaşılır. Nedir? Şimdi bir kadın diğer kötü bir kadın der ki ben de bir gün bir çöpeğe bir kuşa su veririm kurtarırım. Böyle değil. O çöpeğe su verirken Allah rızası için vermiştir. Yok insanlığı için. Yok hayvanseverdir. Verdi. insaniyet için verdi. Hayır. Allah için. Ne demiş? Ya bu da candır benim gibi. Allah bu canı ben bundan hoşnut olur. Bundan dolayı bana ecir verir. Bu niyetle yapsan Allah'a Yani ameli yaparken Allah hiç yapacaksın. Yok başka bir şey için. İnsaniyet için televizyonda çıkayım. Ha? Bunun için değil. Her niyette niyete bağlıdır. İşte bu da ihlastır arkadaşlar. Bir rivayette de aynen Ebu Hureyre'den Buhari'de yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Bir gündür bir adam yolda yürüyor. Baktı bir dal düşmüş yola. O dalı kaldırdı, yana koydu. İnsanları ne yapsın? İnsanlara engel olmasın, insanlar bu daldan aziyet çekmesin diye yana koydu. Allah bu konudan dolayı hoşnut oldu ve şükran teşekkür etti yani okulun amelinden dolayı ne yaptı ona? Affetti onu. Eydi o kaldırırken bugün de çok insan var yolda taşı kaldırıyor, şey kaldırıyor. Ama kalbinden ne geçecektir? İhlas. Kim hiç yapıyorsun bunu? Hadiseler bak bunu efendidir. İnsan severdir yoldan kaldırıyor. Bu önünden geçti, dağı kaldırsan o yoldan senin için bir şey yazmaz terazide. Ama sen ki kimse görmüyor seni. Sadece Allah görüyor, ben bunu alayım velev ki çafir olsa. Madem sen Allah için yaptın bunu, Allah seni affeder. O, o kadar azim bir ameldir. Evet, işte bundan dolayı arkadaşlar, ihlas çok önemlidir. Bir rivayette de, ihlas o kadar önemlidir. İbadet, yaptığın ibadet Allah için değilse velev için namaz olsa kabul olmaz. Onun için her zaman ne diyoruz? Biz yanmışız arkadaşlar. Beş vakit Allah namazı ferz etmiş üzerimize ama paketin içi boş gidiyor o bir tarafa. Namazda hep çarşı hesap, çoluk, çocuk gidiyoruz. Salam verdikten sonra kanaç kıldık, nerede? Çünkü namazda ne anladın? Kalp huzuru nerede oldu? O yazılır. Diğeri boş çıkar. Onu için allah Teala bize pas vermiş tabir caiz ise nafile kılın. Boş çıkarırken nafileden melekler onu tamamlasınlar. Hadisi de biliyorsunuz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ammar ibni Yasir'den bir hadis var. O da Tirmizi'dedir. Diyor bir kul namazdan çıktıktan sonra lem yuktab lehu minha illa nusfıha. Başkullar diyor namaz bittikten sonra yarısı yazılır onu. Neden? Çünkü çarşı hesab. namazın yarısı yazılmadı. Diyor ki bazına üçte biri yazılır, bazına dörtte biri yazılır, bazına beşte biri, ta onda birine kadar hadis devam ediyor. bugün de biz hangisindeniz arkadaşlar? he? Ha? Bak, namaz kılıyoruz. Vallahi şimdi ben zor duruma koymayayım sizi. Şimdi sorsam imamımız bugün ne okudu? Birinci rüçatte belki bir çokumuz bilmez. Hangi ayet okudu? Hangi suran okudu? İnsan bazen bilmiyor. Neden boştur işte? Yani bileceksin. Onun için İbn Abbas bu alim bu ümmetin fakii ne diyor? ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت Namazından sana kalan idrak ettiğindir. Niye idrak ediyorsun? İşte bizim konumuzdur. İhlas. İhlas seni koyur Allahu Teala'nın karşısında durmuşsun. Sadece namazı Allah için kılıyorsun. Çoluk çocuk geldi aklına. Demek ki Allah'ı unuttun. O ağır bastı. Bunları atacaksın. Fiş çekeceksin. Dünya fişini çekeceksin. Beş dakika. İşte bu zordur. Paketin içini boşaltsın düşmanımız. Bizi yanına çeksin. Bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki رُبَّ سَائِمٍ حَظَّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعِ وَالْعَتَشِ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظَّهُ min قِيَامِهِ السَّهَرِ Belki diyor ki bir tane oruç olmuş ama oruçlıktan ona ne kalır? Susuzluk, açlık. Yen de bir tane gece namazı kılıyor, ona ne kalır? Sadece uyumamak. Ne götürmüş bunun amelini? He? İhlasın ihlasın olun bulunmaması, ihlasın tersi nedir? Riyadır, şirktir, ortak koşmadır, nefistir. Onun için alimler diyorlar namazda ihlas olacaksın fişi çekeceksin. İyidir. Fişi çekmek nedir? Bir sebeplerinden de birisi alimler diyorlar huşu'nun bir sebeplerinden birisi hazırlıklı namaza geleceksin. Önce küçük büyük ebdest seni sıkıştırmayacak. Bir de geldin namaza ebdestini tezeledin. Ebdes tezelemek insanın hazırlığını ne yapar? Bir tık artırır. Ebdesin tezeledin, durdun Rabbil aleminin önünde, dünyayı unut. Ferz et, sen diyorlar kür üç attan sonra seni öldüreceğiz. Onun için, bazı hadislerde, böyle zayıftır. diyor salu sallu salatul muveddi' Sen ki, gidi gidiyorsun. Yani sen edirler, öleceksin, kür üç attan, kıl. nasıl kılarsın onu? Halisene Allah için. Her namazımız öyle olmasın. Her Rabbil Alemin karşına geldik. İhlas kalbimizde olacaktır. İhlas, riya, şirk. Bunlar çıkacaktır. İyidir ben namaz kılıyorum. Kimse yoktur yanımda. İh, ih, riya, şirk de var mı? Var. Çoluk çocuğunu hatırladın, ticaretini hatırladın. Demek oları ortak koştun Allah'la. oların şeyi ağır bastı senin yanında. Basmayacak arkadaşlar. Bunları uzak tutacağız. En sonda da ihlas çok önemlidir arkadaşlar. Bakın, Müslüm'deki bir hadis var. Korkunç hadistir. Hepimiz bunu biliyoruz. Diyor ki, kıyamet gününde ilk önce hesaba çekilen o ateş ilk önce kimi çazılanır? Üç kişi için. Birincisi, hepimizin temenni ettiğimiz şey nedir? Şehadettir. Kincisi, her çeşitin temenni ettiği güzel bir hafız olsun, mukri olsun. Üçüncü, her çeşin temenni ettiği zengin olsun, cami sadaka yapsın, versin. Cami yapsın, sadaka versin. Bu üçünü getirler kıyamet günü. Allah Teala diğer ki, şehide diyor, gel buraya. Niye şahit oldun? İşte bu nimetleri sana vermeseydim şehit olurdun. Hayır. İyidir, bu nimetleri verdim sana. Ne yaptın bunu idan? İşte ya bir şehit oldum senin için. Ne der anad Yalan diyorsun. Sen şehit oldun, insanlar desler bu güzülü reyi savaşıyor. Atın bunu cehenneme. Yüzü üzerine sürüklerler, böyle ihanetten kelep açar, atarlar onu cehenneme. İkinci, hafızı getirirler. Bu kadar nimeti verdim, ikrar eder. Ne yaptın bunu İlhan? İşte hafız oldum, Kur'an okuttum, Kur'an okudum. Kedept, yalan dedin. Kıyamet gününde sen kiminin, Allah Teala'nın huzurundasın. Elin ayağın. Okuduğun şeyler sana ne yapar? Şahitlik yapar. Okudun hatta deseler bu hafızdır, karidir, sesi güzeldir. insanlar seninle bahsettiler, Bu oldu da atın mın ateşe. Aynen üz üzere sürüklerler. Üçüncü zengin adamı getirirler. O da diğer senin için verdim. Hayır der. Yalan diyorsun. Verdiğin desiler diye o dediler. Atın içeri? Cehenneme. Atarlar onda atış Gördük mü arkadaşlar? İhlas ne kadar önemlidir. İhlasın dereceleri var arkadaşlar. İhlasın dereceleri üç derecedir. Birinci derece ihlası İhlas, bir kul bilmesi lazım ki ihlas karşılıksız olur. Çünkü çöle efendisine karşılıksız hizmet eder. Değil mi? Çöle efendisine karşılıksız hizmet eder. E sen de Allah'ın çölesisin, kulusun. Sen karşılıksız hizmet edeceksin Rabbine. E sen hizmet etmiyorsun. Aslında Allah'a, kendine hizmet ediyorsun. Allah senden hizmet istemiyor. Sadece diyor bu ibadetleri getir. Onun için birincisi ihlasın derecesi karşılıksız Allahu u Teala'ya ne yapacaksın? ibadet edeceksin. Ondan başka hiç kimseden mükafat beklemeyeceksin. Sadece onun için ibadet edeceksin. Ondan isteyeceksin. Onun rızası için yapacaksın. İkincisi İbadeti yaptıkça ne kadar yaptıkça onu en mükemmel şekilde yaptıkça sen Rabbinin karşısında efendinin karşısında mahcubluk duyacaksın. Neden? Çünkü ne kadar amel yapsan Allahu Teala'nın fazlı minneti daha büyüktür sen üzere. Burada da şeytanın kapısı kapanır. Neden? Çünkü ne kadar amel yapsan, amel güvenmezsin. mesd. sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi hiç kimse cennete ameliyle girmez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de. İlla Allah'ın rahmeti olmasa. Üçüncüsü ihlasın. 3 üç derecesini yerine getirmek için İlim nurundan mahrum olmaması lazım. İhlas cehaletten yerine gelmez. İhlas neyden gelir? Arkadaşlar, ilimden gelir. İlmin olmasa ne olursun? Hristiyanlar gibi olursun. İlmin olsa amel etmesen Yahudiler gibi olursun. Mahzubu aleyhim gazaplamışlar, dallin yollarını kaybetmişler. Hristiyanlar sadıktılar ama İlimleri olmadığı için şeytan olarına yapmış, sağa sola almıştır. Onun için ilim nürdür. Bu ilmin nürüyle ihlası raya oturtabiliriz. Evet, ihlasın meyveleri. İhlasın meyveleri de arkadaşlar çoktur. İhlasın ihlas kabul olmak için dedik, metinde de geçtiği gibi ihlas meyve vermesi için bu dünyada ahirette de iki şerti var. Birincisi niyetin amelde ihlas nedir? Bir ameli canlandırmaktır. O amelde iki şert var. Birincisi ihlas devreye girmesi lazım. Sadece Allah için olması lazım. İkincisi, Allah'ın emrettiği gibi olması lazım. Bu çizgi yerine geldi. Ne olur? İhlas kabul olması. Ama tüsteri alemin dediği gibi, e, fuzaylin pardon dediği gibi eğer ihlas var, amel Allah'ın emrettiği gibi değilse kabul olmaz. Amel Allah'ın ettiği gibiyse ihlas yok ise yoksa kabul olmaz. Ne zaman kabul olur? Allah'ın emrettiğini Allah için yapmak. İşte bunun adı iklastır. Faman kana yerju liqa Rabbi. Kim Allah'ın liqasıyla yani kim Allahla kavuşmak istiyorsa kıyamet gününde fel yamal amala saliha, salih bir amel işles. Amali salih nedir? Allah'ın emrettiği ameldir. Ve Allah'ın emrettiği amaldır. Ve Allah'ın emrettiği amaldır. Ve Allah'ın emrettiği amaldır. Ve Allah'ın emrettiği amaldır. Ve Allah'ın Evet, İhlas'ın meyvelerine gelse arkadaşlar. Meyveleri nedir? Bir, İhlas oldukça halisene Allah için bir emel yaptın, bütün sıkıntıların gider. Küçük büyüç. Burada da o üç tane biliyorsunuz, beni İsrail'den üç tane muharada hapsolunlar. Bir taş gelir kapıya. Ne derler? vallahi diller. Linç yoktur o zamanda. Kayı, bu kimse de bilmez biz buradayız, ölürüz. Diğerlerçi, Celin Allah'a yer vararım. Allah her şeye kadirdir. Ama hangi emeli kâli seni Allah için yaptık? Onları zikrederim, onlardan da Allah'a yer vararım. Her üçü başka başka emeller kapı açılır. Gördük mü? İşte ihlas Allah'ı kurtarır. şeyi Allah muhlisi kurtarır. Bir de geçmiş ümmetlerde ashabı kehf var biliyorsunuz. Ashabı kehf de kim kurtardı? Allahu Teala kurtardı. Aynen muharebeye girdiler. Allah Teala 300 sene uyuttu. Ondan sonra kalktılar. Hem müahidlere örnek oldular hem Allah Teala onları düşmanlarından kurtardı. İkinci, İhlasın meyvelerinden nedir? Her zaman zefer senindir. Üstünlük senindir. Nusret senindir. Ayette geçtiği gibi eyyühellezîne âmenû îzâ lequytumul fîeten fethbitû vâzkurullâha ketîran leallekum tuflihûn. Her zaman dursanız ey iman edenler karşıda düşmanı gördünüz, sabit kılın. Allah'ı zikredin. Sadece Allah için yapsam bunu her zaman Allah Teala seni kurtarır. Bunun hakkında bu konuda da çok ayetler var. Üçüncü, ikhlas oldu şeytandan kurtuluruz. Allah seni şeytandan korur. Bir zırh verir sana şeytana karşı. Bu da Hazreti Yusuf'un "Ve lekat <gülüyor> hemme bi hemme hemme bihi ve hemme biha lule en ra'a burhanani Rabbi." Hz. Yusuf burhanı gördüğünde o burhan nedir? İhlas geldi göz önüne. Kezalike nusrifu anhu's-su'a ve'l-fahşae inhe min ibadina al-mukhlasin mukhlas tan biz bütün kötülükten onu koruduk işte şeytan da Allah Teala ile anlaşma diyalogunda ne diyor kale rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lehum fi al-ardi ve la aghwaynahum ecmain illa sadece mukhlas kullara güzüm yetmez hepsini yoldan çıkardı Dördüncü, ihlaslı oldun, Resulullah'ın şefaatine kıyamet gününde nail olursun. En büyük müjdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olmak kurtuluştur. Olmak istiyorsan, kurtarmak istiyorsan, çünkü her kulun hatası var. Onun için şefaat seni kurtarır. Abu Hurayra radiyallahu anh soruyor, ya Resulullah, Men aseden aseden nasi bı şefaati kıyımlı kıyama. Kim senin şefaatinle en mutlu olandır? Yani de kim senin şefaatine en nail olandır? Resulullah hemen dönüyor ya Abu Hureyre. Zenniyet dersin. kimse bu soruyu sormaz senden önce. Çünkü sen çok zekisin Abu Hureyre diyor. Bu soruyu sorarsın bana. Bildim bu soruyu sorarsın çünkü sen kıyamatına, ahiretine çok harissin, isteklisin. Sonra dedi, inne eser nasi, bşfâat yâma al-kiyam man kâl la ilahe illa Allah, halısan min qibbâli nefsî. Durd, en betbâht, en mutlu, en şanslı adam, şafaat menayil olan adam, kıyamat gününde kim derse la ilahe illallah Halisene Allah için. O şefaatine ne olur? Halisene nedir? Kimse için demiyoruz. Allah rızası için diyoruz sadece. Beşinci meyveleri ihlas oldu, günahların silinir batar. Silinip atar. Bir küçük amelden. İşte dedik ki bir pıtaka çıktı. Halisene la ilahe illallah. Muhammed Resulullah demişsin, bütün günahların gitti. Dalı yoldan kaldırdın, aziyeti yoldan kaldırdın, günahların gitti. Hatta kötü bir kadın Allah rızası için yapmışsa bir şeyi ne oldu? Allah onu affetti. Yeter ki her şeyi bir şey yaparken sadece Allah için yapacaksın. İnsaniyet için değil. Bu şirktir. Ben bunu insanlık için yapıyorum. İnsaniyet için yapıyorum. O zaman git seni insaniyet mükafatı Verir mi? Verir. Televizyonda senden bahseder, gazetede bahseder. Tarihte bahseder ama ahirette senin için bir şey yoktur. İyidir, ihlasın alameti nedir? Nereden biliriz bir denen muhlistir? Biz yüzde yüz diyemeyiz. Allah bilir. Nefsleri Allah tezki eder. Ama deriz bundan ihlas kokusu geliyor. Bu halise nedir? İnşallah biz öyle zannediyoruz Bular Bunlar caizdir demek Nereden biliyoruz? İhlas özellikle itikatta bir tane muvahhid olacaktır. İhlaslı olacaktır, bütün şirkten kurtaracaktır. Yani tevhidin karşı ne şirk var ise, onu yapmıyorsa, ihlasın alameti bu bir. Bu adamda ihlas alameti var. Her şeyde nedir? Tevhide sarılmış, Allah Teala'nın emrine uymuştur. Çünkü şirk bütün amelleri boşa çıkartır. İkinci, bir şahıs baktık, Resulullah'ı çok seviyor, o ihlaslıdır. İhlas kokusu var onda. Ama bugün de çok adam var Resulullah dersen hüngür hüngür ağlıyor. Şefaat ya Resulullah diyor ama kılıp kıyafeti, ameli Resulullah'a göre değil. Bundan bahsetmiyoruz biz. Neden bahsediyoruz? Resulullah'ın sünnetine birebir uyanlardan bahsediyoruz. Ne eklemiş, ne eksiltmiş. O da kimdir? Dört imamın peşinden gidenler. Dört imamın peşinden hakiki gidenlerdir. Birçok insan var bugün de ben Ebu Hanife'ye, Şafii'ye, Ahmed'e mensubum der ama paketi değiştirmişler. Hakiki dört imamın eteğini tutanlar. Bunlar nedir? Muhlislerdir. Onun için Enes diyor ki bir gün bir bedevi geldi. Dedi ya Resulullah, ne zaman kıyamet kopar? Resulullah dedi sen ona ne hazırladın kıyamati için? Soruyorsun kıyamet ne zaman? Sen hazırlı mısın? Ne hazırladın ona? Vallahi ya Rasullah ne çok namazım var ne çok orucum var. Yani ne diyor? Çok nafilelerim yoktur. Çok nafile oruçlarım yoktur. Ama neyim var? Allah ve Resulü'nü çok seviyorum diyor. Resulullah da diyor ki o zaman sana müjde olsun he? Ee, sen sevenlerdensin. Kimi seviyorsan onu ilansın kıyamet günü. Diyor ki, Enes diyor ki bu, ki bu sözden en sevdiğimiz İslamiyet'te bu söz oldu. Onun için Enes diyor, ben Allah'ın Resulü'nü e, Abubakir Ümer'i seviyorum. Allah'tan da ediyorum beni bulardan haşret. Gördük mü? İşte bu nedir? Allah ve Resulü'nü sevendir. Üçüncü arkadaşlar akidesine bağlı olan bu muhlustür. Yani bir dene samimiyetle zikzak çizmiyor. Şabat kılmıştır, akidesi üzerine dimdik durmuştur. Hiçbir zaman sıkıntısı oluyor, baskı oluyor, taviz vermiyor dininden. Bu nedir? Bu işte nedir? İhlasdır, muhlustür. Adam bakıyorsun refahiyettir dinine bağlamış. Akıntı çünkü bunu icap ediyor. Biraz sıkıntı olsun ne yaparım ya bu şafirler, şeyler bize baskı yapıyorlar. Ne yapıyor? Taviz veriyor. Bunu gördük. Hemen sakallar tıraş oldu. Yen kısaldı. Kılık kıyafat değişildi. Taviz vermeye başladılar. çemçüm yapmaya başladılar. Bu nedir? Bu ihlaslıktan ilakası yoktu. Ama ihlas yumruğunu uğrar. Hak üzerine taviz vermez. Bu muhlis işte. İtikatta ikhlas nedir? Allah subhanehu ve teala dediği gibi, Allah yolunda cihattır bu. Ve la yekâfûne lewme telâ'imin Hiçbir tenenin lewminden bile yani şeyinden bile, lafından bile çekilmezler ve zulmünden bile çekilmezler. Bu da her çeşe verilmez arkadaşlar. Çünkü Allah teala diyor ki, lâlike fâdlullah yu'tîhi meyyeşâ vallâhu vâsî. Ali. Bu Allah'ın bir fazlıdır, istediğine verir. Allah Teala bilizçime verir. İhlas da örnek vereyim sadakat üzerine. Yani insan geçemiyor bu örnekleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşamadan. İhlas, sadık olmak. Bir gün bir Arabi geldi, Müslüman oldu. Ya Resulullah seninle hicret etmek istiyorum. Hicret et. Geldi Resulullah'ın yanına. Ondan sonra bir gazvaya çıktılar. Savaşa çıktılar. Ganimet oldu. Ona Resulullah çağırdı. Dedi bu da senin ganimetindir, Hakkındır. Mal verdi ona. Savaştan kalan ganimettir. Hayır dedi ya Resulullah. Ben seni bunun için beyat etmedim. Ne için beyat etti? Dedi ben beyat ettim ki Allah rızası için ben beyat ettim ki savaşa Allah rızası için çıkarım. Ben beyat ettim ki ok oh buradan girsin buradan çıksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bırakır onu. Tamam der. Sonra bir savaşa katılırlar. Bu sahaba bir ok oh gelir buradan uğrar buradan çıkar. Gelirler diyenler ya Resulullah o Arabi sana böyle söyledi aynen şekilde öldü. Ne der Resulullah? Sadakallah ve sadakahu. Allah'tan sadık idir, Allah ona istediği gibi verdi. Onun için sadakat ihlastır. Sadakat kalacağız, itikadımız üzerinde sadık kalacağız. Zigzag dizanların ihlasten ilakası yoktur. Mahfushanedir, polistir, sorgudur, mahkemedir, işkencedir, televizyonda alaydır. Bunlar insanı İnan ki sadık kalsaydık biz 28 Şubat'ta, he, o zaman devirirdik meseleyi. Ama sadakat çok önemli. Taviz vermeyeceğiz. Ama nede? Şeriatın ölçüsüyle tabii. Evet. Sonra meşhur hadise de sadakat meselesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir savaşında. Savaş başlamadan önce ne dedi? Kumu ile cennetin arzuhas semawati vel ard. Kahın dedi cennet için. Kahın cennete girmek için. Yani savaşa gittin, ölsen cennete gidersin. Arzuhas semawati vel ard. O cennete kahın hadi, haydi o cennete ki eni genişliği ye yer gökten daha geniştir. Diyor ki bir sahabenin birisi ansaridir Ümru bin bin, bin, el, bin el Hamam el Ansari. Ya Resulullah dedi. Eni dedi semavat yer semavat kadarı bakhim bakh. Yani o oh ya oh, böyle şeydir. Bu bakhim bakhin 2000'de de kullanılabilir. Resulullah dedi niye dedim bakhim bakhin? Yani inanmıyor musun yani? Hayır ya Resulullah. Dedi vallahi dedi ki ben dedim müjde ol, şey olsun diye yani bu kadar şeydir inanarak söyledim bunu. Resulullah'a dedi ya Resulallah dua et ben bu cennetin ehlinen olayım. Resulullah da dedi sen o cennetin ehlinlesin. Sadıktır. Resulullah diyor dua et benim için ben bu cennetin ehlinen olayım ki genişliği e, e, bu kadardır. Dür savaş bekliyorlar. Savaş başlasın. Elinde beş tane hurma var. Hurmaları atıştırıyor. Sonra savaş başladı. Ya bu hurmaları saniyelerce ben bunu yana kadar. Cennetin kokusu burnuna gelmiş onun. Zahabenin. O hurmaları attı bile. Dedi çok bir uzun zamandır bu hurmaları yemek uzun zaman alır. Attı hurmaları ciddi savaşa şehit oldu. İşte sadakat budur arkadaşlar. Duracaksın şeyin önünde. sabit olacaksın dininde taviz veriyorlar. İhlas'tan ilgili çok konularımız kaldı ama zamanımız doldu maalesef. Ee, asıl da önemli konu da kaldı. İhlas'ın e, ne, ihlasımızı ne güçlendirir, e, Selef nasıl ihlas yapmış? Onları geçeceğim. İhlas'ı ne ee, Onu da geçeceğim. Şeye geleceğim. He, pardon. İhlası ne güçlendirir Bunu al acele söyleyeceğiz. Evet. Keşke zamanımız olsaydı, bunları da yapsaydık. Ama en azından şunu işleyelim bir, bir beş on dakikada. Ee, i̇hlası nasıl hakkiyle tehakkuk ettirir? Nasıl ihlası nefsimizde zirvete yetiştiririz? Birkaç konu var bunda. Birincisi, İhlas zürvete yetişmesi için dedik ki ikhlas yetişmesi için alimler diyorlar ki bunu Allah rızası için yapacaksın karşılıksız yapmayacaksın. E karşılıksız yapacaksın. Yani sen Allah'u Teala'dan hakkın yoktur bir şey istemeye. Ne istemeye? Hak, yani sen bunu yapıyorsun çünkü sen kulsun görevindir bu. Bu ne için arkadaşlar? Üzerimize olan emirler için, ferzler için. Ama bazı Müslümanlar da burada ifrata gitmiştir. İfrat tevhide gitmiştir. Diyor ki ben Allah'a ibadet ediyorum yok cenneti için, ataşından da korkmuyorum Allah'ı sevdiğim için. Bu zındıklıktır. Ehli sünnet ashabı için Allah'ı sevdiğimiz için, korktuğumuz için ona ne yaparız? İbadet ederiz. Allah hakkıyla tanıyanlar budur işte. Sonra bundan dolayı hakkıyla kulu, kulluğu yapmak nedir? Hakkıyla Allahu u Teala halisene ibadet edeceksin. İhlasın yerine hakkıyla gelmek için Allah'ın üzerinde minnetini, rahmetini göreceksin. Yani sen sağlıklıksan bu Allah'ın rahmetidir. Onun için Allah'ı ihlas edeceksin. Namarda muhtaç değilsen Allah'ın rahmetidir. Saadetteysen Allah'ın rahmetidir. Allah'ın azamatın üzerinde hissedeceksin ihlasın ne olur? Artar. Etmesen, gaflet kaçsan ihlas edemezsin. Her kalktığında, namazda durduğunda ya ben elhamdülillah sağım ayakta kalıyorum. Var, insanlar oturarak kılıyor. Bunu ne yapacaksın? Şükredeceksin. Üçüncü, her zaman kendi ayıplerini tespit edeceksin. Kendi nefsinde. ihlasın yücelmesi için kendi nefsini kontrol edeceksin. Hatalarını göreceksin. Hataların nedir? Çekap yapacaksın. Benim hatalarım budur, odur, fudandır. Bunu yapmadım, bunu yaptım. Yok, her zaman kendini üstün görürsün. O zaman seni avuşturur şeytan bunu Evet. Dördüncü alimler diyorlar, ihlasın artmak için... Allah'tan korkuyu hakkıyla bileceksin. Allah'tan korkmak nedir? Allah'tan korkmayı bilsen kalbin ne olur? Riyadan uzak olur. Allah'tan hakkıyla korkmak nedir onu bileceksin. Beşinci, ibadetleri çok yapacaksın. Hangi ibadetleri özellikle? Gizli ibadetler. Kimse görmediği anda gece namazı gibi, nafile namazları gibi, zikirler gibi, Ağlamak gibi Allah korkusundan bunları gizli yerlerde yapmak insanın ihlasını zirvete çıkartır. Tek başına kalktın Allah için gözyaşı töküyorsun. Tek başına olduğunda. Gece namazına kalkıyorsun. Kimse seni görmüyor. Riya yok. Sıfır riya. Kimi çıriya yapacaksın? bildim. Ama sen gece namazına kalkıp şeytan da boşaltır. Allah için kalkıyorsun. Ama sabah oturur. Laf arasında Yo ben dün gece kalktım işte böyle oldu. Ne oldu bu? İçi boşalt. Dikkat edeceksin. Evet. Altıncısı Allah'ın isim sifatını hakkıyla bileceksin. İsim sifatını bildirinde hakkıyla ihlasın zirvete çıkar. Allah'ın isim esma-ı hüsna anlamları nedir? Allah alimdir, bili. Razıktır, rızkı o verir. O zaman sen rızıktan uğraşmazsın. Sebep alırsın, gerisini Allah'a bırakırsın. İhlas olur? Zirvette olur. Sonra şeyi e, ölümü hatırlayacaksın. Her zaman insan ölümü göz önüne koysa ne olur? İhlası Allah için olur. Onun için Resulullah diyor e, dünyada yolcu gibi ol. Sabah oldu, akşamı bekleme. Akşam oldu, sabaha bekleme. Ölümü hatırlanan ne olur? İhlası zirvet yapar. Bir de ihlasın tersi riya Nefis, bunların fıkhını bileceksin. Bunları bildikçe bunlara düşmezsin. İhlasın ne olur? Zirvet yapar. Bir de ihlası yükseltmek için dua edeceksin allah Teala. Beni sebat kıl, ihlasımı yücelt, ihlasımı sabit kıl Ya Rabbi. Bir de doğada ilhah edeceksin. Yani üzerine basa basa yer varacaksın allah Teala'ya. Çok yer varacaksın çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman doğada Diğerdir üç sefer yapın bir şeyi. Yani üzerine basa basa. İhlasını artırmak için Kur'an'ı tedbirlle okuyacaksın. Allah'ın ayetlerini okuyacaksın anlamını anlayacaksın. İhlasın yücelmesi için bütün ibadetleri yerine yerinde yapacaksın zamanında mecahinde bir de nefsin de fikrini delik bileceksin bütün nefis meselelerini ibadetten dışarı alacaksın. Onun için e, nefis ne ister? Övsüler seni. Söyle, senden bahsetsiler. Bunları çıkartacaksın. Bunları yok edeceksin nefsinde. Şöhret meselesidir, dediler meselesidir. Bunları yok edeceksin. Bir de ihlasın yücelmesi için mücahit olacaksın. Cihad nedir arkadaşlar? Çeşitleri var. Nefis cihadı, şehvet cihadı. Bir de Allah yolunda cihad. Bu cihadları Şimdi Allah yolunda cihad zirvesidir bu ama bu cihadları yapmayan Allah yolunda cihad edemez. Bu cihadların fıkhını bilmeyen Allah yolunda cihad etse belki ölür ama o bir tarafta ne şehit sayılır ne de ecri olur. Neden? Çünkü yanlış yerde ölmüştür. Yanlış amelden ölebilir. Onun için, mücahit olmak için nefis cihadını öğreneceksin. Evet. Sonra ee, Allah rızası için e, bütün emellerini elinden geldikçe gizleyeceksin. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Sağ verdi, sol bilmeyecek. Neden? Daha riyadan uzak olmaktır. Şirki e, e, ihlasın en büyük düşmanı dedik şirktir. Şirkin de küçüğü var, büyüyü var, bir de neyi var? Hefisi var. Hefi nedir? Gizli şirk. O da nedir? Resulullah diyor ondan çok korkan ümmetim üzerinde. O da nedir? Riyadır. Riyadan da kaçınacaksın. Nefis. Nefis girdi işin içine riya olur. Evet. Nefsini za devamlı levm edeceksin. Devamlı muhasebe edeceksin. Niye böyle yaptın? Her gün insan yastığa başını koydu nefsi levm etmesi lazım. Bir de iyi suhbetten olacaksın. Bak şimdi biz bu dersten çıktığımızda ihlasımız daha tavan yapmıştır. Ama sukaka gittik, diziye gittik, televizyon, iş yerinden oldu, biraz düşüyor. İşte her zaman salih bir söhbetle, salih bir yerlerle, insanlarla oturacağız. En önemlisi ihlasın artması için de alimler diyorlar ki ibadetlerimizi zamanı ve mekanında yapacağız. Bir de kendimizi ibadete vereceğiz velâ ki 5 dakika olsun. Yani 5 dakika namaz oldu her şeyden çekileceğim. 5 dakikadan sonra ne kadar müşkületin var ise. Hastanadasın, çocuğun tehlikeli bir ameliyete girmiş. Sen geldin, öğle namazı kılıyorsun. 5 dakika dünyanın mı? Çocuğunu, çoluğunu. Allah seni orada ruhunu alsana yaparsın. Unut. Orada beş dakika Allah için halisene namaz kıl. Böyle kendini öğretsen şeytan seninle mücadele eder. Allah hepimize e, bu konuda yar ve yardımcımız olsun. İhlası kalbimizde yerleşsin. Düşmanı İhlasın düşmanı şeytandan bizi ve bütün ümmeti korusun. Hakiki muhluslardan bize eylesin ki baş düşman bize işlemesin. Hakiki muhluslardan eylesin bizi Şi Allah Teala bizi muhlislerden kıyamet gününde haşreylesin. Velhamdülillahi rabbil Alemin.